Muazenesinin zekasını göstermeye çalışır gibi bir hali vardır. Pıtağ devamla, Allah Allah, gel de çıkışın içinden, der. Mujik desen değil, efendi desen değil. Sanki ikisi ortası bir şey. Geçenlerde avuzda kemerimi yıkıyordum, elime bir hayvan geçti. Parmak kadar bir şey. Kuyruğu da var, galsamaları da var. İlk önce balık dedim. Ama baktım, Allah cezasını versin, ayakları var.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 Bir kitaba beş kapik bulur verirsin ama durmadan ağlar, feryat edersin.'' Pıtaha, ''Baban öldü mü?'' diye sorar. ''Bilmem kardeş, işlenen günahı niye saklayayım? Babamı tanımıyorum. Bana öyle geliyor ki, ben annemin pit çocuğuyum. Anneciğim bütün ömrü boyunca hep beyin yanında oturdu, basit bir köylüye varmak istemedi.'' Pıtaha alaylı alaylı gülümseyerek, ''Demek beyiyle.'' dedi.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 Orada herkes gibi çip sürer, buğday ekerim, hayvan beslerim, arılarım, koyunlarım, köpeklerim, bir sibilya kedisi beslerim. Sıçanlar malımı yemesinler. Ev var kurarım, dini tasvirler alırım. Allah kısmet ederse evlenir, çoluğa çocuğa karışırım. Serseri mırıldanır, dinleyicilerine değil de başka bir yere bakar. Hayalleri ne kadar sapsa da öyle içten, candan bir idayla ortaya çıkar ki inanmamak elden gelmez.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 ''Gücüm yetmediği için beş kapik verip bir köylüye tuttururum.'' Allah'ım ne zevktir o. İnsan bir yayın balığı, bir kefal tutarsa sanki kardeşini görmüş gibi sevinir. Her balık içinde ayrı usuller lazım. Birisini kurtla tutarsın, birini kurbağayla, başkasını da sivrisinekle. Bütün bunları bilmek lazım. Mesela yayın balığını alalım. Yayın balığı kaba bir balıktır. Ne verirsen yer.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 Gözleri önünde bir hapishane duvarı gibi gerilip de ona, iradesinin sınırlarını gösterdiği zamanlarda hızlı akan, geniş, sarp kıyılı nehirleri, geçilmez ormanları, uçsuz bucaksız bozkurları düşünmek insana tatlı gelir. Hayal gücü, sabah erken erken gökyüzünde şapağın pembeliği daha inmeden, ıssız sarp kıyıdan geçen bir insanın küçük bir leke olarak yürüyüp geçtiğini çizer.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 Serserinin kafasındaysa mesafeden daha açık, daha belirli, daha korkunç hayaller birbirini kovalar. Önünde canlı olarak uzun mahkeme safaları, kürek, sürgün zindanları, mahpusların kovuşları, yoldaki yorucu duraklar, sert kışlar, hastalıklar, arkadaşların ölümleri. Serseri, gözlerini suçlu suçlu kırpar, üzerinde küçük ter damlaları görülen alnını koluyla siler, Sanki sıcak bir banyodan yeni çıkmış gibi sık sık solur. Sonra öbür koluyla alnını siler, korkuyla etrafına bakar. Pıtağı öbürüne hak vererek ''Doğru'' der. ''Varamazsın. Sen hiç de iyi yol yürümüyorsun. Kendine bak. Bir deri bir kemik kalmışsın. Ölürsün kardeş.'' ''Nikandr.'' ''Tabii ölür'' der. ''Nereye varacak?'' ''Onu şimdiden hastaneye yatırırlar.'' ''Tabii.'' Adını unutan adam... Katı yürekli yol arkadaşlarının sert, kayıtsız yüzlerine bakar, kasketini çıkarmadan gözlerini pal taşı gibi açarak çabuk çabuk istavros çıkarır. Tir tir titrer, başını sallar, üzerine basılmış bir tırtıl gibi bütün vücudu kıvranıp büzülür. Nikandr kalkarak, Eh, gitme zamanı geldi, der. Dinlendik. Bir dakika sonra yolcular, çamurlu yolda gitmeye başlarlar. Serseri,